Evet, You'll Never Walk Alone. Ee, ama bu Enfield Road değil. Ee, Avustralya, e, Liverpool'un e, gidip orada Melbourne Cup yanılıyorsam. Evet. 95 e, bin kişi You'll Never Walk Alone'a eşlik ediyor. Avustralya'da, evet, MTR'de değil. Melbourne'da Melbourne'de. Ee, bu sezon başında hazırlık kampı kapsamında bir uzak doğu,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 İnsan, yani insanlar var <gülüyor> ve İngiltere'de herkesin yani buradaki stüdyoduk herkesin takımı Liverpool en önce bir kısa kısa, evet Mert senden başlayalım. Benden başlayalım. Ya şimdi şeyi itiraf etmeliyim. Benim futbol taraftarlığımda çok kısa bir şey başlangıcı var. İlk tuttuğum takım aslında Nottingham Forest. O oldu, Kısa bir dönem. Brian Clough dönemi. Ondan sonra ama sonra hemen yani çabucak şeye geçmiştim. Liverpool'a geçmiştim. Hatta evdeki rekabet de abim Arsenal'dadır. Ondan hatta Arsenal minik takımlarında oynamışlığı var. Yani. Sizin İngilt İngiltere döneminde. Evet, evet, İngiltere döneminde. Ee, öyle bir karşı şeyimiz vardı açıkçası. Ee, benim hani çocuk... Bu arada gelişiminin tohumları İngiltere'de atılmıştı. <gülüyor> evet, evet, aynen öyle. <gülüyor> 0-4 yaş arası. Aynen öyle ama yani benim zihnimde kalan ilk Liverpool'la ilgili anı şey yani BBC işte Match of the Day yani günün maçı özet programlarında... Liverpool maçlarını verirken hep şey... ...sese kafamda hep yankılanır... ...Tosha Keegan gol... <gülüyor> yani o, ...o şey çünkü... ...Tosha kafayla indirir Keegan vurur gol olur... ...Paisley dönemi elbette... Ha, ...Paisley'de ondan olur. sonra... ...yani ilk şey oydu ve o da hep öyle devam etti... Sonrasında tabii 80'lerin efsane Liverpool takımı Douglas'in önderliğinde. Onlara Zaten geleceğiz. Dur. Şimdi Zaten önce, orada hani kalbime işlendi he, ve ondan sonra öyle devam etti. nasıl Liverpool olduğunu doga vereceğim şimdi evet. sözü. Ama ben önce kendi Liverpool maceram benimki seninki gibiydi. Çok e, o yaştan bir vicdani muhasebeyle olan bir şey. Süt kupası muhtemelen Tottenham'la oynuyorlar ve Tottenham çok iyi Hı. o zaman. Ve yenik Liverpool. Yeniliyor Hı. ve ben yenilenin tuttuğum için <gülüyor> e, Liverpool'u tuttum. <gülüyor> Ondan sonra yine böyle bir Tottenham maçı yine yine Liverpool tuttum ondan sonra baktım Liverpool o zaman çok ufağım Liverpool tutulacak takım Liverpool Liverpool'u öyle başlarım Tottenham'a. Hayatımız yani. iflah olmuyor zaten evet, yenilerin evet. yanında olmak. Doğuk? Ben de bir maç maçıyla başladım ama ben yenen taraftaydım. 81 süt kupası finaliydi yanılmıyorsam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 vakti zamanında 14 sene bir şampiyonluksuz geçiren. Ha bu arada tabii Liverpool taraftarı olan 4'te 3'ü de Galatasaray yani şampiyonluksun sebebi sen misin? Senin tuttun takımlar şey 14 yaşında. Büyü ha 14 yaşında. Ama Galatasaray şampiyonluksuz. yapmışlardır <gülüyor> muhtemelen. Evet. Değil mi? Ee, altına... Stadyumlarını ateşler salsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aslında Edward Gagliano'nun kitabına kurbağa gömmüşler artık. Benim hiç öyle bir taraklarda bezim olmaz ama. O, Amerika'da tutuyor da bilmiyordum. Yani modern, modern ülkelerde belki biraz zor de, olabilir Ama neyse yani sonuçta Liverpool'un asıl hikayesi bizim taraftarlık. Ha, çocukken aslında Liverpool'un yine güzel zamanları vardı ama yani sen e, Kagan, Kagan dedin ben de evet hatırlıyorum. Ama ben nedense biraz e, Tottenham maçı'nda. In Rush... Globaler Karede. Yani bizim jenerasyon, yani bizim jenerasyonun Liverpool takımı, işte Groverler Kale'de işte defansta Alan Hansen, sahabe Phil Neal, işte orta saha da Graham Sunis, ondan sonra önünde Douglish, onun önünde de In Rush oldu bir dönemmiş aslında. Graham Sunis dedin değil mi? Daha sonra... Yani demez olaydım ama yani. <gülüyor> yani e... daha canım? sonradan dinleyen arkadaşlara da şey yapalım. Onun teknik direktörlük zamanında geliriz. <gülüyor> Yok canım Liverpool'ta <gülüyor> konuşacağız. Hayır yani ha, Liverpool'ta tabii zin ben senler. Benim için iyice sevimsiz bir teknik direktör tabii. Yani Fenerbahçe 80. Stad'ında e, Orta, tanık olduğum... Bayrağı Fenerbahçe stadının ortasına diken. Ama bence Liverpool konuşurken herhalde e, 90'a pas atarken e, öyle atayım. Ama sen istediğini söyleyebilirsin. Bir elbcesini. şey daha hatırlamak istedim de ben. 80'lerde Liverpool taraftarı olarak yaşadığımız bir şey. Heyzel faciasında e, yaşama e, şanssızına eriştik. Juventus, yani Juventus evet. maçı e, evet haklısın. Ve orada ha, haltı yendi Liverpool evet, evet. E, Ne evet. olmuştu? Dur bir geçiver hep. 39 kişi miydi? Evet. Ee, yani, Heysel'de. Heysel'de. Belçika'nın Heysel Stadyum'unda Belçika'da Brüksel'de. Ki o ee, stadda maç yapılmaması gerekirdi. Ve sonra. o maçı... Bu arada şunu hatırlatalım. 39 kişi maçtan önce öldü. Evet. Ve UEFA o maçı ve oynattı. Ve, e, ve takımın da teknik direktörü... O maçın oynanmamasını istedi. Ona rağmen UEFA maçı oynadı. Şampiyonlar Çift. Ligi finali miydi? Evet. evet. Şam şampiyonlar. Yani, şampiyonlar. Şampiyonlar. Şampiyonlar. şampiyonlar Ligi gibi kulübler kupası. Kulübler kupası, kupası, kupası. Juventus'u, Liverpool. Evet. Karşı karşıya geldiler. Maçtan önce Liverpool'lular like, Juventus'ların olduğu tarafa doğru yüklenince... Duvar çöktü. Duvar çöktü ve teller vardı. Çiftler stat çöktü. Stad Orada duvar çöktü. Ama insana çıkamadı, hareket edemedi. Tellere sıkıştılar. Olaç. Hayır. Yok tellere sıkıştılar. Tellere sıkıştılar. Evet, tamam. Tellere sıkıştılar. da benzer evet. şey oluyor. Ve dolayısıyla 39 tane İtalyan e, taraftar hayatını kaybetti. Ama ondan sonra maç oynandı ve Juventus maçı 1-0 aldı. 1-0 aldı. Platini, Evet. evet, evet. onunla ilgili şöyle bir ekleme yapayım o hikayele. Yıllar sonra 2005 Şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ne finaline giden yolda Liverpool yine Juventus'la karşılaştı. Çeyrek finalde yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ve Anfield'daki maç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 Kendisi yani de sosyalist zaten... bir insan aynı zamanda Liverpool futbol tarihinde önemli olan yani Liverpool efsanesini başlatan insan ve her şeyiyle işte ne bileyim Anfield'in e, yenilenmesinden tut işte e, formanın eskiden forma kırmızı beyazdı salt kırmızıya çevrilmesini Liverpool efsanesini başlatan derken ondan önce sadece Everton var. Yok yani ya, Liverpool da var yani Hatay Lig şampiyonlukları da var evet. ama mesela Shankly geldiği zaman ikinci ligde oynuyordu Liverpool. Yani 1960'larla 90 evet. arasındaki esnemi bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Onun altyapısını atan bir Shankly. Aynen öyle. Ha şunu da i̇şte. söyleyeyim Liverpool Everton'dan çıktı bir taraftan. Tabi, yani Everton ilk, içinden ilk tarihine geçersek evet, aslında değil, orada değil yani tuhaf yani komik bir şey. Evet. Ee, hani aslında Liverpool Everton'dan çıkma evet. bir takım. Birçok yani, kimsi bil, bilmez o yüzden. Kendi takımımı sana. kuruyorum diyor gibi. Evet. Yani şey hikaye şu şey, uh, Anfield'te Everton oynuyor. Oynuyor yeri orası ondan sonra ama şey e, stat yani o arazinin sahibi çok yüksek kira istiyor. Ondan sonra Everton'da diyor ki ben vermem bu parayı gidiyorum başka yerde oynayacağım maçlarımı diyor ve Goodison Park'a gidiyorlar. O Goodison Park da şey. zaten bir kilometre bile değil yani <gülüyor> ötesi. Arada bir Stanley Park diye bir park var gerçekten de. Bunun Burada üzerine... Park, park, park, park. Halktan parkta mı oynuyorlar? Evet, evet. yani. ee, onun üzerine arsa sahibi şey diyor yani elimde boş kaldı stat diyor yani. Bunun üzerine ben bir takım kurayım bari diyor. Ve Liverpool öyle kuruluyor. 1892. liman işçilerinin takımı lafı buraya denk gelmiyor o zaman. Yok yani... Arsa o... işçiliği, arsa <gülüyor> <Asa> şey. <Asa gülüyor> spekülületörlüğü takımı. <gülüyor> <gülüyor> evet o yüzden de hani şey...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 Yani evet e, Lond Londra'nın takımı. E, ben bilmiyorum vallahi. Ya yani hmm. maviler kraliyet, evet, ben kırmızılar biliyorum. daha e, iççi sınıfı takımı. Evet. Ama tabii hikaye vardı. İngiltere ama... iççi sınıfı kültürü başka bir şey. Kar yani sadece politik gündemle değil, ciddi aynen kültürel evet. gündemle ilgili bir şey. Onu belki başka zaman konuşuruz. Evet. Biz Liverpool'dan gidelim bu kırmızı olanı. Yani evet, mesela işte. Manchester'da şey var. E, City daha şehrin iç takımı, öbürü daha varoşların takımı.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 Hey! I'm uh -huh.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 Yani Shankly 59'da geldi, ondan sonra 74 senesine kadar takım başındaydı. Bu arada parantez içinde söyleyeyim As evet. aslında You'll Never Walk Alone'u bunu türbüğe getirmek belki de İngiliz futbolu için değil e, türbüğün kültürü içinde e, tabii önemli kitlelerden biriydi. Dünyadaki kültürü. Zaten Shankly yani halkla o kadar hani bir olmuş bir adamdı ki e, yani Liverpool'u çok sevdi, şehir olarak çok sevdi, insanların sevdi. dedi ki burası bana göre bir yer. Ve onun üzerine bir şey inşa etmek istedi ve gerçekten... Liverpool'lu de, hani... değil mi? Yok değil, İskoç. Highlander. Evet, evet. evet. Ama Liverpool uygun evet. olmak için bir tanesi. Çok ya, da aynen öyle. Çok aynen Çünkü iyi. zaten şöyle bir şey vardır. Liverpool'lular İngiliz değildir. Ay, yani, ay. <gülüyor> <gülüyor> yani we're not English, we're Scouts. <gülüyor> we're ama Scouts. Yani evet. e, gerçekten de İngiliz olmadıklarını şey yaparlar. O yüzden de zaten İskoçlarla, İrlandalılarla hep böyle daha bir şeylerdir, yakınlardır. Agada bir de, Hem, de Tune Army var ama.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 ...böyle bir gelenek başlatıyor. Sonuncusu Douglish galiba. Sonuncusu Douglish. Kenny Douglish. Hayır, sonuncusu şey... ...Ronnie Moran. Hmm. Daglish ayrıldıktan sonra onun yerine... ...Carrie olarak gelen vardı ya, ...sonuncusu... Vekil harç. <gülüyor> evet, aynen öyle, aynen öyle. Mesela o çok önemli bir şeydir. Müessesedir. Tabii bu konuştuğumuz aslında Liverpool'un... ...Liverpool olduğu ve... ...yükselme devri diyebileceğimiz dönem. Aynen öyle. Yani yükselmeye Ama başladığı devir. Shankly önemli... ile sınırlı değil tabii bu. Tabi yani Shankly 74 senesinde... ...şok edici bir şekilde istifasını veriyor. Doğru Böyle... hatırlıyor musun? O zaman doğru <gülüyor> <gülüyor> Anladığım anladım yönetim ile, patronlarla falan bir anlaşmazlığı oluyor. Yani böyle gönlü kuruluyor ve hani bırakıyor. Ve onun yerine onun yardımcısı bu Paisley geliyor ki zaten hani Liverpool'un yani Shankly döneminde bile zaten hani takımın taktisiyeni olarak o o o biliniyor. Herkesin çünkü öyle bir görev dağılımı da var. Ve Liverpool'un gelmiş geçmiş en başarılı döneminde Paisley ile başlıyor. E, kaç şampiyonluk? 5 ama toplamda olması bir tanesi sonradan 2005'te. 5 mi almışsın? Şey İngiltere şampiyonu. 6 şampiyonluğu. O dönemde. Evet. Pace'de. Ben o dönemin kaç tane olduğunu bilmiyorum. Toplamda ee, 18 olduğunu biliyorum tabi. sadece. Yanlış hatırlamıyorsam Peyzi altılik 6'lik şampiyonluğu ama şeyi biliyorum. 3 Avrupa Kupası şampiyonluğu ki hani o alanda hala şey tek adamdır. Hani 3 tane Avrupa Kupası yani Şampiyon Kulüpler Kupası. Ş Şampiyon yani. Kulüpler Kupası. Ee, Kupa Galip evet. Bu arada on sekiz, Liverpool on sekiz şampiyon. Evet, değil mi? evet. Yani İkinci sırada en sonunda bu arada da 90'da olduğunu evet. hatırlatalım. Aynen ya. öyle. Yirmi üç senedir şampiyon olamıyorlar. Evet, evet. evet. evet. Ee, tam o zaman bu arada bu yükseliş, e, yükselme devrine uygun olarak bizim Volkan'ın hazırladığı, e, hepimiz yani Libero dinleyenlerin aşina olduğu yakın markaj iyi gider. E, evet Volkan. Shankly ve Paisley döneminin değişmez. Evet. Evet, evet. Çok fazla gündeme gelmeyen bir isim. Aslında Mert de anlattı. Aklında hani ilk kim vardı diye. İşte toşak pas verir. Kegün gol atar. Ama o dönemin ee, yani kemik kadronun listeye ilk adı yazılan oyuncularından bir tanesi de var. Ki hani, tarihte kırılamayacak bir rekora imza attı. Ian Callan. Şimdi onun hikayesini dinleyeceğiz. Bill Shankly ile. Rekorun ne olduğunu da söyle istersen. Birlikte. Onu zaten zaten senin, köşenin sonunda sürpriz olarak saklayalım. Tamam.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 Maçın ertesi günü 17 Nisan 1960'ta The People gazetesi bebek yüzlü Ian göz kamaştırdı manşetiyle verdiği haberde 7 numaralı formayı omuzlarında çadır gibi taşıyan bebek yüzlü çocuk ağzı kulaklarında Enfield'a adım attı ve daha ilk maçında bir başka efsane Billy Liddle'dan bile daha fantastik bir oyun sergiledi cümleleriyle genç sağaçıktan bahseder. Emekliliği yaklaşan sağaçık Liddle ise onun yerine geçebilecek kişi var mı sorusuna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 ...ve sırtıma vurup tebriklerini sundular. İşte bir Liverpool efsanesi böyle doğmaya başladı. Kelligan ilk iki sezonunda sadece yedi maçta forma giyse de... ...Shankton'un Liverpool'u gaza basıp bir daha geri dönmeyeceği ikinci ligde... ...1961-62 sezonunda şampiyonluk ipini 62 puan ve 99 golle göğüslerken... ...Kelligan ilk kez çift taneli sayılarda maça çıkar. Kırmızılar İskoç çalıştırıcı önderliğinde 3. 1. Lig şampiyonluğu, 2. Federasyon Kupası şampiyonluğu, 4. Charitable Shield Kupası bir de UEFA Kupası kazanırken Kelligan bir sezonda ortalama 52 maça çıkar. Sağ kanattaki müthiş hızlı ve çalımlarıyla, bitmek bilmeyen enerjisi ve muhteşem asistleriyle takım için vazgeçilmez bir oyuncu olmuştur artık. Shankly'de Kelligan için o örnek bir profesyonel ve örnek bir kişilik. Eğer 11 tane Kelligan'ım olsa Enfield'da hepsini sahaya sürerdi.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 ...ve bir tane Liverpool'da yok. Galiba yani. yani bildiğimiz en şey azından yani da, artistik... Büyük, yani da. ...büyük insanlar için evet Liverpool galiba... ...İngiliz değil. Evet. Daha <gülüyor> çok İskoçya'ya yakın. Evet Doruk yavaş yavaş galiba düşüyoruz. Değil mi? Daha baharatlı hale geliyoruz. yani <gülüyor> şimdi keyfine geliyoruz. Ya işte dün aklıma gelmeseydi aslında... ...daha böyle bir belki Volkan hazırladığı gibi... ...güzel bir köşe olabilirdi ama... 90'larda niye Liverpool'un düştüğüne dair... ...böyle bir e, hikaye... Spice Boys, yani bu e, Jamie Redknapp, David James, ki aslında yani futbolun kıyısından, köşesinden birazcık ilgilenen herkes 90'larda bu isimleri bilir. Yani Steve McManaman, Robbie Fowler, ya, Jason McAteer gibi yani. Yani. Evet, yani, oyuncular. Yani evet. Macca, hani McManaman. Mac e, McManaman'ın sağdan gidişlerini. Ya, ya muhteşem bir... <gülüyor> Gelmiş yani, geçmiş en iyi sağ o, kart yani oyuncuların. şey, e, Liverpool'un hani böyle bir klasik şeyi vardır, 7 numara şeyi vardır. Keller'ımdan başlıyormuş işte. İşte evet. Yani öyle bir ne bileyim geleneği vardır. Keegan, Dudley vesaire. McMahon'ın da onlardan biriydi. The bir yani. Best o takıyı değiştirdi. Evet. Manchester, Manchester. Şeyleri evet. var. Devamında da işte <gülüyor> e, genişletirse kadroyu işte Stan Colimore, Neil Radon, Patrick Berger, ha, Paul Inks gibi Belçeks. E, e, evet.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 Onların da bir efsanevi kadrosu var ama X, işte en X, büyük X, farkları onların bunların başında bir Alex Ferguson yok. Hmm. Ve başında <gülüyor> kim olduğu belli değil. Sorusu var maalesef. <gülüyor> Rob Evans dedi yani sonlarda Roy, Evans, Roy yani. Evans pardon. Yani zavallı hani yap etmediklerini bırakmamışlar adamı. Tekrar edelim Spice Boys diye diyor. Spice Boys evet. ismi almışlar yani futbolcular başka hatırlarlar. Evet 90'larda Spice Girls diye çok böyle popüler bir Bu da şeyden kaynaklanıyor. E, Fowler'ın ee, Sarı Spice'la e, Emma Bunting'la hmm. bir ilişkisi olduğu dair bir söylenti çıkıyor. Bir de Melsea aralarında zaten en sevdiği futbolcuların McManaman ve Fowler olduğunu söylüyor ve zaten her maçlarında geliyor. Liverpool'da. Oradan da yani bu adamların attığı skandalların haddesi yani inza attığı skandalların haddesi abi yok. Tane... Zaten bütün programı da bitiririz zaten Olsun. hiç gerek yok onlar şeyler kadar Ama söyleyeyim. birkaç tanesini. Bir şey ya. Var ya. Yani var. mesela <gülüyor> Neyradok denen şahsiyet. E, çok para kazanıyorduk, Ferrari istiyorduk ve üçüncü sayfa kızlarını ilk biz yatağa atıyorduk diye bir e, açıklama yapıyor. Yani bunların şey özeti bu. Avrupalar mi bu açıklamayı yapıyor. Tabi tabi. <gülüyor> Ayı Yok pardon, 2010'da Ya 2010'da söylüyor bunu. Par özledi mi şey? ama e, o zaman da şeyleri var. Bunların e, çok İşte bunlar hep best. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> ama e, best 68'de bunlar... bunu yapıyordu bir şeydi. Başlattı canım yani. <gülüyor> Best'in öğrencileri. Çok ha, zaten George, George e, böyle sembolik olarak düştükleri durumu veren. E, ...olaylardan bir tanesi 96'da F.E.K. finalinden önce sahaya bunlar şeyle çıkıyorlar... ...krem rengi armani kıyafetlerle çıkıyorlar ilk önce ve öyle bir dolaşıyorlar. <gülüyor> sonra da Manchester United bunları bir güzel harcıyor sahada. <gülüyor> Ondan sonra işte... <gülüyor> 20, 100, 40 40 be. 92 sınıfı. <gülüyor> <ben>. Evet <gülüyor> evet. Yani e, bir tane hikayeleri bu. Ama zaten böyle e, Buradok'un şey hikayesi var tabii bu arada. Yani bir de gaddarlarda yüzsüzler falan... ...Andy Cole'un iki bacağını birden kırıyor bir hazırlık maçında. Ne, Ve bravo, bir gerek yapıyor bunu he? yani. Nasıl? yani iki, iki, baca i̇ki bacağını birden kırıyor yani. <gülüyor> o nasıl oluyor ya? Evet nasıl ya o... Bir, bir bacakta iki kırık gördüm. Yani bir iki tekmeyle iki, başak... iki bacak nasıl kırılır bu ya? Burada spor doktoru var yani. Biraz <gülüyor> ikna etmen gerekecek. Aa, ona bakacaksın. <gülüyor> İncelememiz gerekiyor. Ee, mesela bunların 98 yılında bir meşhur Noel partileri var. Artık yani hani... ...detaylara girmeyeceğim ama... ...Cemi Carragher bile zavallım daha orada 20 yaşındayken... ...hani herkesin göz önünde... ...Sirplizcilerle beraber olmak falan filan gibi... Yani ...cinsel ilişki kurmak... ...bu herkesin önünde şey yapıyor... ...yani bütün bu Liverpool'un... Şeffaf bir hayat yaşamışlar diye... ...yani Liverpool'un geleneğinde oysa şey var yani... bir Shankli'den gelen mi o... Yani ...kapalı seks da, geleneği... <gülüyor> Hayır şimdi yani Ömer burada 10 yaşında Liverpool taraftarı yapacaktık çocuğu ya evet abi. <gülüyor> ama gelecek şey, şey gelecek var diyoruz ya ya şey var mesela e, Rodok'la Radok'la e, Fowler e, sevişiyor şey, deme bak şey, <gülüyor> herkesin gözünde yumruklaşıyorlar çünkü seviyor e, Fowler e, Radok'un e, ayakkabısını 300 dolara 300 poundlık Gucci ayakkabısını kesmiş şaka olsun diye niye yaptın diyorlar çünkü diğer futbolcuları benim ayakkabımı işittiğini zannettim diyor. Yani böyle acayip acayip şakalar. <gülüyor> bu arada parantez içinde şunu da söyleyeyim. Bu aynı adamlardan biri. Fowler, e eşcinsellikle ilgili İngiltere'de çıkacak bir yasayı da... protesto için de McManammon'la, Redknap'la e bir golden sonra öpüşme yapıyorlar e yasayı evet. protesto için. Yani Ama bu... mesela şeyde de temiz değiller. Leso'ya yaptıkları mesela hani eşcinsel ha, evet, olduğunu yani düşündükleri... Leso, Chelsea'lik Leso'ya yapıyorlar. Ondan sonra ne yapmış durdu? E, ya şey Fowler oraya şey yapıyor. devamlı maç içerisinde işte bunun eşinsel olduğuna dair işte evet. bir takım küçümseyici laflar ediyor falan ve sonra da Hatta hani şey, var, ailesinin önünde falan işte poposunu sallıyor. falan onlar. Şey Leso şey diyor. Abi ben evliyim diyor. Ha. Cevap şey. Altınca onun evliydi. <gülüyor> Peki ama bu arada bu duyduğumuz hikaye ben tanık olmadım <gülüyor> ama hani Fowler'ın da eşcinsellere karşı yapılan ayrımcılığa karşı sahada gerçekleştirdiği. Var var. E, yani, yani Söyledim az önce. Bunun da şey, yaptığı doğru canım. değil mi? Yani evet, o evet. Onun kesinlikle kesinlikle maç maç yani. içinde hani gıcıklık olsun diye yaptığı şey Ay. yani. Şimdi şimdi Fowler'a da ayrı bir parantez Ay, açmak lazım. Açacağız. Çünkü ee, şey sadece bunu yapmadı Fowler. S Daha başka bir sürü şey yaptı. O yüzden yedirmem. Fowler'ı yedirmem. Yani bir dakika bu arada lütfen. Ceza yemiş yani ama bu konuda. Kendisinden Tanrı diye bahsediyoruz biz. Eyvallah. Ee, onun şeyi... Tanrıdır, God'tır. Ha şey ee, mesih bile... Tabi tabi. <gülüyor> evet ee, Başka bir lakap o zaman söyleyeyim. David James meşhur kalecileri. Ee, o zaman ...büyük konsantrasyon hataları şey... ...Spice e, boyunla, Boys'dan bahsediyoruz. Evet, Spice yani. Boys'da golleri yemesiyle Olur, fena meşhur. Fena gol yerdi ya. Sebebi de şeymiş, e, bilgisayar oyunu bağımlısı. Sabahlara kadar oyunda için bütüncü sahada konsantre olamıyor... ...ve taraftarlarına e, Calamity James ismini takıyor. <gülüyor> Calamity James. <gülüyor> kol bozukmuş herhalde o yüzden. Çünkü bir de şey var mesela... E, du, duymadım? kol bozulmuş. Kol bozukmuş bir birisi vardır böyle gol olmayınca... Ee, yıllar sonra Stan Collymor bir kitap yazıyor ve bu meşhur 96'daki e, FA Cup finalinden önce Roy Evans'ın kızıyla beraber olduğunu söylüyor o Yani o zamanki Liverpool menajeri. Menajerinin kızıyla beraber olduğunu anlatıyor kitapta. Yani artık hani iyice gemi azay almışlar. Kim e, beraber Şu, olan? Stan Collymor. <gülüyor> bu çöküş dönemi, <gülüyor> e, <gülüyor> hikayeleri <gülüyor> var bizim tarihimizde de böyle şeyler Lale Devri falan. Çöküş falan gibi dönemi. <gülüyor> e, şimdi bir hatırlarsınız mesela Leeds United e, 2000'lerin başında çok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 ...past the pound yani pound'u birbirine geçirdiği bir oyun oynuyorlar kendileri. Stad sahada maç sırasında. Bir pound var. Gerçekten mi? Evet. <gülüyor> Ve işte birbirine lelere tutuşturuyorlar maç sırasında. 90. dakikada kimin elinde kalırsa o pound maç çıkışında biraları o ısmarlıyor. Bunun maç esnasında evet. yapıyorlar. Maç esnasında yapıyorlar. <gülüyor> Ve e, Fowler, e, Liz United'da transfer olduğunda Abi sen... oy, oyunu oraya da götürüyor. <gülüyor> Hayır çok eğlenceli ama gerçekten oyunu... abi seni artık dinlemek istemiyorum ben. Yani <gülüyor> Formalı formalı yani olan Mert konuşuyor bu, bunu yani şimdi. Bu, bu, Formayla bu buraya gelen. Yani. Biraz saygınlık kazandırmaya çalışıyoruz şurada. Yani i̇şte yani. Çakış e, kısmında Doruk'a pas verdi. Galiba e, Stan Columor'un lafı mıydı? Onu tam hatırlayamıyorum. Şey demiş yani o dönemki bizim yaptıklarımız ama diyor bize ya ileride... İçimizdeki İrlandalısınız menajer ya? olmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi öğretti diyor. Yani başımızdaki <gülüyor> menajer <gülüyor> gibi davranmamızı bize o, çok iyi öğretti. Bu arada bu Liverpool oyuncuları oyuncu olarak almayacak ama menajer olarak... Ben de şunu çünkü derslerini alacağım. Veya veya pop işletmecisi olacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Fowler şu anda altyapı altyapıyla çalışıyor. Liverpool'da. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir bir hikayelerini <gülüyor> daha anlatayım. Son şey mesela etiyorum. Ya yani bu o zaman yaptıkları hikayelerden bir tanesi işte Jason Macatir pizza puzzle Ondan sonra şey diyor. Sekiz 8 parçayı bölelim diyorlar.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 Evet, David James'in bir lafı var. Biz artık akıllandık, Old Spice olduk diyor. Pound yerine ne gezdiriyorlar acaba? Yani o çöküş şeyle ilgili aslında tam yani... Evet, o Spice Boys hikayesinin gerçekten mutlaka katkısı var. Yani Man, -Man United'ın başında hani Ferguson... ...hani şey yapma, acayip bir disiplinle yani o çocukları geliştirirken...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 Asker değil Çok iyi hatırlıyorum. Ah. Ga galiba ondan sonra İngiltere'de verdiği basın açıklamasıydı. Hani en büyük başarımız... Şunu bir hatırlatalım da geçelim. E, son dakikada attığı iki golle Bayan Münih'in uzatmalarda. Uzatmalarda. uzatmalarda. Yani Kim? 90 Maçı, artılarda. Maça Bayan Münih domine ediyor. 1-0 öne giderken e, Liverpool e, 90 artılarda attığı iki golle e, 2-1 kazanıyor. Manchester, Manchester United? Manchester United. E, Manchester United. Yani, e, yani, yani, hala yani, hafızamda kara bir gün olarak. Ay, <gülüyor> şey. <gülüyor> e, neyse yanlış hatırlamıyorsam yani o, o, o dönemde İngiltere'de verdiği basın açıklamasında işte Kariyerinizin en büyük başarısı bu mu diye sorduklarında hayır kariyerin en büyük başarısı Liverpool'u o lanet olası tahtından indirmektir ve bunu yayınlayabilirsiniz diyor. O kadar Liverpool düşünmeli. Tabii yani, biz bu, kat işlem. Hırsı bu yani adamın.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 Bugün Çab'ı neyse İngiliz futbolunda o zaman sunu soydu gerçekten. de Muhteşem bir futbolcu. Ama iyi bir hoca değil diyorsun. Ama berba, yani berbat ötesi. <gülüyor> i̇yi ee, değil berbat diyor. Yani bir de kurumu, kurumu alaşağı etti. Yani asıl, bir kere, me asıl mevzu o galiba. Asıl mevzu o. Yani boot room'u lağve etti. O mu lağve etti? Ondan sonra... Ayakkabı odası e yok artık yani. Aynen öyle. Ee, ondan sonra bize işte, transfer etti abi kutu babından. E, Kral Saray'dan bahsediyoruz. Değil mi? A, Hayır Türkiye'den bahsediyorum. <gülüyor> Siyasi mesaj vermeye çalışıyorum lütfen. Ee, Kadroya yeni hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra taraftarlarla çok çok kötüydü arası. Ee, hatta işte bir kalp rahatsızlığı olmuştu, bypass oldu falan vesaire sonrasında sana röportaj verdi.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 ...protesto edilen ve alınmayan bir gazetedir. The Sun. Sun Liverpool'a hala giremez. Ciddi mi? Ee, i̇yi ama iyi tirajı, olmuş. Tireji çok çok düşük Özür diledir ama galiba son... E, evet mahkemi, ama yani... Kurul kararından sonra... Yani, e, ama geçmiş artık olsun. Artık geçmiş olsun. Ve o dönemde sana bu röportajı verdi. Ha, bir şey ee, The Sun güzel bir şey ama. Yani. Ve <gülüyor> dolayısıyla hani bunu gerçekten de hani Liverpool çok fazla şey yapamamıştır hala... Sunusla ilgili düşünceler karışık. Yalnız arada. bu arada e, şimdi ilerleyen yani artık yavaş yavaş girelim. Bir şarkı arası bu hmm. rahatlayıp öyle giriyoruz ama e, Hazel, His Bro. Yani Liverpool taraftarı gibi bu kadar artistik bir taraftardan da e, tarihe baktığımız zaman çok e, hoş sahneler almadığımız şimdi görüntüler yani de var. Yani Hazel evet, bir utançtır ve yani hooliganizmin yani şey te, zirve yaptığı bir e, olaydır ve hani şey onu He diyecektim zaten. de yani, suçlu Liverpool'ta. Tabii tabi ki. Heysel'den hani, sonra alınan bir tedbir de var galiba değil tabi mi? Tabii canım yani Liverpool'un zaten hani o sahneden çekilmesinin iki sebebi yani Heyzeldir ve de e, Sunis'tir gerçekten de. Heyzel faciası sonrasında İngiliz takımları Avrupa'dan beş sene boyunca men edildi. Liverpool on sene boyunca men edildi. Neden? kim? E, UEFA. Doğru efendim. Ama ilk ee... önce zaten teçir galiba. Hı. Evet teçir evet. doğru. Yani doğru. ülkenin doğru kendi diyorsun. içinde onu doğru diyorsun doğru diyorsun. Bu ee... önemli yani. tabi. İsmail açtı parantez bir taraftan da doğrunda söyledi yani ülke önce kendisi evet, bu aynen aynen öyle. beklemiyor evet. yani. Aynen öyle teçir hiç hiç yani tereddüt etmeden şey yaptı. Emirliydi'nin yaptığı desteklediğimiz nadir işlerden biri olsa gerek. Tek gerekiyor. diyelim de rahatlayalım. Evet. Ama teçir zaten futbol taraftarlarını ve iş, işçi aynen sınıfında ha, hiç sevmediği için aslında bir kötülük olarak da biraz bunu yapıyor. İşine geldi yani. Evet işine geliyor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 eee Libero 2 94.9'da 94 tarihinde ilk defa iki şarkıyı bir arada çalan program olarak üst üste bindiren bir program olarak bindiren ataklar yetmedi bize sadece tek gelmesi ama all together come together. Umarım bugünkü maçında da benzer evet, evet, evet, bindirme bindirme ataklarla evet. sonuca gideriz. Evet.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 ...böyle çok rahat... ...ondan sonra böyle maç seyreden bir adamdım... ...ondan sonra çünkü iddia yok, bir şey yok... ...vesaire falan. Şampiyonluk böyle. kotasına girmeyen... ...yani ilk dört bile hayal falan... Hani ...ama bu İngiltere'de çok ikilisi. normal bir şey herhalde değil mi abi... ...İngiliz taraftarlığı için... O Türk stardalar için olur? normal değil adam bir Türkiye'de yaşayan bir adam şimdi nasıl normal olabilir? Yani <gülüyor> şampiyon yani olmayan bir in... takım nasıl çekiyor? <gülüyor> demek istediğim şey şu: İngiliz şuydu. taraftarlar gidip stadyu dolduruyorlar takımla hiç ya şampiyonluk tab ihtimali tabii tab canım yani çünkü herkes bir kere e, e, nerede yaşıyorsa veya nereliyse onun takımını tutuyor yani ne bir... maçı diyorlar yani oyunu seyretmeyi tab diyorlar. Tabi tabii yani şey bulamazsın işte gerçek yani gerçekten hani Londra'da doğup büyümüş. Ailesi de oralı olan bir adamı, Man United'ı tutan tutarken bulamazsın yani yok öyle bir şey.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 Messi, Ronaldo ve Suarez yani hani onlardan bir tanesi. Tek başına da takım olabilen. Bir de karakter olarak da e, biraz sorunluyken kendisinin geçen gün bir açıklaması var gene. Ne yaptığımın farkındayım. Hı. Geçen gün gene elim gidiyordu. Tutuyorum kendimi artık. <gülüyor> diye böyle. Eli değil bedeni de gitmesin. Zemine doğru böyle. Ama adamın, adamın işte, bedeni <gülüyor> tekme. <gülüyor> Sağda her yere gidiyor. Yani adamın özelliği o. Evet onu duruyor. İmkansızlıktan <gülüyor> gol çıkartmak. Yani bitti dediğim pozisyonu kovalamasıyla şeyle. E, o, o da yani çok acayip bir adam hakikaten yani. Hı. Dinmek bilmeyen açlığından kaynaklanıyor aslında. Yani göstermek. Yani en karaktersiz olduğu zamanlarda bile o hepimizin e, kabulüydü. Çok verimli oynadı kendini. Karakteri. Ve takıma veriyor ki, dışarıdaki yani. Şahlık karakterinden bahsediyoruz. Evet, ahlak evet, hayır. Saha içindeki uh, bir sürü Ugay Milli Takımı'nda da Lupnik döneminde de bir sürü ahlaksız, kötü yani, vardı. Bu konu yani, ceza almıştık. Hiç... ...kabul edilmeyecek evet. şeyleri var. Ama yani şunda... Yan kadar vardı en sonda yani. Ki, iki Nasıl defa? ya? Bir de yani i̇ki defa yani. Bir kulak, Ayakstayken yaptı. Bir kulak bir yanak mı? Isırmaktan şey, mı bahsediyorsunuz? Evet. Kol kol bir kol. Şey Isırdı var. ısırdı bildiğin. 15 yaşındayken İşledi yani. bir hakeme kafa atmışlığı var. Yani ha. oradan geliyor işte boşanmış bir aile diyorlar şey falan filan ama eşinin böyle çok küçük yaştan beri onu böyle hani sürekli motive edip şey yapmaya çalıştı, düzeltmeye çalıştığı falan filan. Bu arada bilgimi şey. çeken çok önemli bir şey var hakikaten bir saniye. Ee, hakikaten oyununa duyduğumuz saygı nedeniyle bunları geri plana itebiliyoruz yani bu kadar bir... bir ben itmedim. O... Sadece oyun itmedi. değil işte onu demek istiyordum. Arsene Wenger'in bu, bu, bu yaz e, Arsene'in onu almaya çalıştı.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 diye bir açıklama. Arsene Wenger diyor. Arsene evet. diyor bunu. Yani yaptıkları araştırma ki zaten onu bütün sicinleri açtırmadan hiçbir transfere girmezler bu adamlar. Böyle bir şey söylüyor. Yani bütün menajerler de aynı şeyi söylüyor. Yaz bu söylüyor sene e, hatta yani iki üç hafta önce bir pozisyon gönderdi bana Doruk. Adama dikkat et dedi. Nereden nereye geldiğini dair. Hakikaten yani bir pozisyonda aslında eski Suarez olsa yerde kırk dakika kalkıp onun bunun yanağını yiyip bitirme şey, <gülüyor> pozisyonunu yapabilecekken adam oyuna devam etti. Düştüğü yerde şey, topa vurdu. Manchester City değil galiba. Ondan iki maç ev. Hatta seninle de yazışmıştık galiba değil mi? Yere yere düşüttü yani. tekrar. pozisyonu Newcastle o, maçı olu ya da şey ee, pek, o, top, o, bunlar yan yana gelecek. Sat <gülüyor> <mi? gülüyor> maçı. Tottenham maçı, top, top maçı. Evet. Evet. Onda üç gol attı zaten doğru, sonra. Pek, ama e, şimdi yani, Suarez'de ya, tamam kapanış siz de evet, çok seveceksiniz ama. maçı sırasında bunları konuşacağız. Ay, ama bir taraftan da sadece Suarez'den ibaret değil herhalde o Ya tabii ki yani bir kere daha Gerard'ın adını geçirebilir bir problem yok ama. Ya. hak Zaten ya, yani e, bir anda e, yanıklarım ya, kızardı İsmail, ya. ne yapsak bu iş? Yani, yani, Cerrard'a program yapacağız. E, bu, bu, bu, bence yani. bence 2-3 hafta sonra bir Everton derbisi özel program evet, yapmak evet, lazım. Evet evet tamam. Mr. Bir... ismi geçti bir hemen kısaca bir bahset mi? Hmm. Yani Captain Fantastic yani şey hani tek kişi kulübü de, diye adlandıran hani gerçekten de çocukken girdiği ve hala hani kaptanlığında senelerdir büyük bir onurla.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 ...şey liderlerden değildir... ...bağıran, çağıran, binler falan... ...davranışlarıyla örnek olan bir, hani Kaç bir şeydir. Kaç yaşındayız? Ee, 34, 34 33. olacak 33. Ben oyun ahlakına, oyun namusuna... Evet, ...oyun aynen. becerisine hakikaten saygı aynen. duyduğum... ...Liverpool sempatisi dışında... ...gerçekten saygı duyduğum... ...oyunculardan biri olarak... ...altını çizmek istiyorum istemeyeceğim. Çok enteresan... Yani ...kulübün hani kulübü hakkıyla...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 <gülüyor> ben sizinle kalanlar. o maçta da biraz yok ya bu, bu iş böyle kolay değil bu orta bir demiştim ama siz şimdi ne düşünüyorsunuz? Ya hala eksik yani tabii ki şey yani hani mesela Benitez tamam bir efsanedir Liverpool için. İşte ya, şey yani, getirmiştir kupayı getirmiştir, ta, ta, getirmiştir ta, bilmem, bilmem yani. ne ama yani ve o işte orta sahi de o kurmuştu. Sonra onun niye bozdu nasıl bozdu aklı yani akıl. Şey yapmıyor. Mescarano, Xavi Alonso, Gerrard. Onun sanssını... futbol endüstrisi bu oldu yani, Evet. Adamın yapacağı bir şey evet. yoktu. Yani ama yok. Şeyler, şey, özellikle Alonso varmıyor. Alonso tarafında hepsinin arasında oynuyor? şey vardı. Xavi yani. Alonso ile Mascarano nerede oynuyor? Ya, ya? tamam da. Yok şöyle bir şey var. Alonso'yu resmen sattı. Yani onu uzaklaştırdı. Hmm. Özellikle o, o o sezon Gareth Barry şeyleriyle vesaire küstürdü Alonso'yu. Öyle bir hikaye var yani. Ee, ...neyse... ...son dakikaya giriyoruz... <gülüyor> ee, uzatmalarda, o, o ...uzatmalarda şöyle var. bir... ...masadan feryerden işaret geldi... İ İ ...son dönem eşliyiz... ...inkıtaları oynuyoruz... ...evet e, hatta son bilediği buradan görüyorum... E, ...bu hafta Liverpool'u konuştuk ama... ...şunu çok iyi idrar ettik ki... ...Liverpool bir programa sığmıyormuş... ...tahmin ediyorduk... ...yenisini yapacağız... İçine Everton'ı da katıp yaparız... E, ...daha far... Spice takımları da koyup yaparız... E, ...Mert Emcan... ...Dorkürdes'in bizimleydi... İsmail ve ben e, Libero 94.9'a açık Radyo'da Volkan'ın yakın makışı ayaktaki yakın makışıyla ayakta kaldı Evet, e, canlı yaptık. Bitirirken Twitter'daki adresimizi hatırlatalım. Buyur, e, hatırlatalım. Libero hatırlatalım. Libero949 hesabı var Twitter'da. Libero94.9 Et gmail'den mail atabilirsiniz veya libero949.blogspot.com'da bu programın ve diğer programların tekrarını bulabilirsiniz. Ferial çok teşekkürler Teknik Masa'da. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar.